anlayışını hayata geçirmek amacıyla kurulmuş bir dernek. Çevre ve Arı Kuruma Derneği. Diğer bir adıyla Çarık Derneği. Ve Çarık Derneği'nin ilk hedefi yerel, doğal ve sürdürülebilir bir arıcılık tarzı oluşturarak arıcıları da bu tarzda arıcılık yapmaları konusunda bilinçlendirmek. Biz bugün Çarık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tuncay Beşto ile Arıcılık ve Çarık Derneği'nin diğer projelerini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ee, Şamil Bey, e, Çarık Derneği ne zaman kuruldu ve hangi amaçla kuruldu? Çarık, e, Çarık Derneği'nin resmi kuruluşu e, 2016 Şubat'ı. Yani hemen hemen tam iki yıl önce kuruldu resmi olarak. E, ama e, Çarık Derneği'ni kuran e, ekibin e, arıcılıkla ilgili macerası çok daha önceye dayanıyor, 4-5 yıl önceye dayanıyor. Ve aslında e, bu ekibin, bu arkadaş grubunun e, yürüttüğü projelerden ve sahadaki arıcılıkla ilgili edindiği e, tecrübelerden ortaya çıkan bir dernek oldu Çarık Derneği. E, devamını sağlamak amacıyla. E, işte Kurucular arasında akademisyenler var arıcılıkla ilgili. Üniversitelerin arıcılıkla ilgili bölümlerinde gerek veterinerlik, gerek zirahat fakültelerinin. Arıcı birliklerinden başkanlar ve üyeler var, sahadaki arıcılar var, arıcılık malzemeleri üretenler var sektörün bir diğer terdi olarak. Ama tabii hepimizi bir araya getiren temel felsefe sizin de açılışta söylediğiniz gibi arıyı doğayla, içinde, doğayla uyum içinde bir yaratık olmaktan da öte aslında doğanın uyumunu sağlayan bir yaratık olarak ele almak temel felsefemiz bu oldu. Evet çok güzel. E, o zaman e, bu derneğin kuruluş amacından önce aslında bu ihtiyacın nasıl doğduğuyla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Türkiye arıcılık konusunda ne durumda? Yani e, arıcıların bilinçlenmesi konusunda eksik bir sürü tarafımız var. Biz ne durumdayız? E, neden böyle bir derneğe ihtiyaç duyuldu? Şimdi tabii bu... Bu çok kapsamlı bir soru. Hele bir arıcıya bu soruyu sormak çok tehlikeli. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> çok, çünkü çok çok uzun ve birçok yanıyla cevap verilebilecek bir konu. Ama şöyle bakalım. Önce doğal süreçler açısından bakarsak biz bir arı ülkesiyiz. Kelimenin gerçek anlamında bir arı ülkesiyiz. Dünyada var olan 23 çeşit bal arısı. ırkı ve ekotipinin 8 tanesi Anadolu topraklarının doğrudan içinde ya da hemen sınırındaki bölgelerde yaşıyor. Buralarda evrimleşmiş. Ama bizim asıl arımız e, Apis mellifera Anatolica yani Anadolu bal arısı diye geçen bir arı. Ve bu arının e, birçok alt tipi, ekotipi, Muğla ekotipi de bunlardan bir tanesi. Yığılca ekotipi, Sinop ekotipi, Kazdağları, İzmir şu anda yeni e, genetik olarak e, tescil edildi. E, kutipleri bizim e, yerli geleneksel arıcılığımızı yaptığımız doğal arımız. Bu arada tabii bir komşu arımız var. E, çok verimli ve ülkemizdeki bal üretiminin epey bir bölümünü de ondan sağlıyoruz. Kafkas arısı dediğimiz. Kuzey arısı, dağ arısı bu. E, o yüzden biz bir arı ülkesiyiz. E, bu açısıyla. Geleneksel olarak da ve tadisel olarak da arı ülkesiyiz. En son e, Muğla civarında bulunan mağara resimlerinde 8000 bin yıllık e, arı bakıcılığına ilişkin e, resimler bulundu. Duvar resimleri, mağara resimleri bulundu. Çok eski bir e, gelenek. E, Göbekli Tepe'de gene hakeza arıcılıkla ilgili e, eski bilgilere rastlandı. Gene tarihi epey bir geriye götürdü. E, Anadolu'da herhalde arı kovanı olmayan köy çok az. E, çok zengin bir kloramız var. E, 12 bin çeşit dan fazla bitki türüne sahibiz. Bunların 2000 bin küsürü endemik. Hani arı burada yaşamasında ne yaptın, <gülüyor> ne yaptın diyeceğimiz bir toprakta yaşıyoruz. Şimdi işin doğayla şeyle ilgili tarafı bu. Bizde arıcılık genelde sepet kovan, küçük kovan biçiminde geleneksel arıcılık yöntemleri, modelleri, köylü ekonomisinin, köylü aile ekonomisinin doğal bir parçası olarak yapıla gelmiş. Bunda zaten kuşku yok geliyoruz yavaş yavaş karanlık tarafına bizim şikayetçi olduğumuz ve dernek olarak hani tekrar özümüze nasıl döneriz diye çalıştığımız ekip olarak arkadaşlar olarak. 70'li yıllardan sonra özellikle işte tarımsal kalkınma planları bağlamında arıcılığı da geliştirme gündeme geliyor. Arıcılıkta verim artışı sağlama konusu gündeme geliyor. Ve bu bağlantıda Türkiye'deki kovanlar devlet eliyle, devlet desteğiyle, devlet zoruyla e, Langstroth kovan dediğimiz standart fenli kovanlara değiştiriliyor. Bu bir e, iyilik olarak, bir yenilik olarak bizim şu anda şikayetçi olduğumuz, tarımın her alanında rahatsız olduğumuz, modern tarımsal tekniklerin, endüstriyel tarımsal tekniklerin kullanıldığı bir noktaya doğru geçiş sağlanıyor. Bu geçiş e, sancılı oluyoruz çünkü arıcıların kovanları tekek ve sepet e, küçük ve sepet kovanlar. Bunlar için özel eğitimler alıyorlar. Bunları Langstroth e, kovanlara nasıl aktaracaklarıyla ilgili. Ve e, aynı dönemde de e, gene ülkemizin bitkisel zenginliğinden bahsetmiştik. E, gene hani arıdan bir miktar daha yağ çıkartmak amacıyla bu sefer e, bu bölgenin e, balını elde eden arıyı Rahat bırakmayıp onu yerleştiği yerden alıp yeni çiçeklenmelerin başladığı yani arıcılıkta flora takibi denen bir yöntemle bölgelere taşıma geleneği de aynı zamanda ortaya çıkıyor çünkü bunun olabilmesini sağlayan da taşınlama olana olan langsot kovanlara geçiş yani ikisi bir arada işliyor yani bir taraftan biz fenli kovanlara geçiyoruz bir taraftan da gezginci ve göçer arıcılığa başlıyoruz. Şimdi bu iki şey tabii ki ilk yıllarda tarımın diğer bütün alanlarında olduğu gibi ciddi bir verim artışı, ciddi bir gelir artışı sağlıyor. Ve artık şu anda tamamen bizim sektörümüzü egemen hale gelmiş durumda. Tabii arıcılık artık bir tarımsal sektöre de dönüşüyor bu arada. Ee, rakamlar e, açısından bakarsak e, bir başka yönüyle tanımlayabiliyoruz arıcılığımızı. Şu anda 8 milyon e, aktif kovanımız var. Langsot kovan tipinde. E, sepet ve e, küçük kovanları saymıyoruz. Bunlar e, yerel kovanlar. E, kilometre kareye 8 ortalama 8 kovanımız düşüyor ki bu çok yüksek bir oran. E, diğer arıcılık yapan ülkelerle kıyaslandığında. E, bu haliyle e, birinci ya da ikinci sayılıyoruz. Tüm dünyadaki arı varlığı, koloni varlığı açısından. Ortalama bal verimi açısından ise daha gerilerdeyiz maalesef. Hmm. Çünkü arıcılık yapma tarzımız kovanlardan daha fazla bal verimi elde etmeye uygun değil şu haliyle. Ee, 7. 8. sıradayız. Ortalama resmi rakamlara göre e, bal verimimiz 15 külsür kilo civarında kovan başına e, Durumumuz böyle. Şimdi Türkiye arıcılığının genel tablosu bu. Şimdi bunun olumlu ve olumsuz yönleri açısından bakarsak, yani olumlu yönleri evet hemen hemen doğamızın sunduğu nimetlerden yararlanabiliyoruz. Bunu bala dönüştürebiliyoruz. Hem köylü aile ekonomisine hem ihracat bağlantılarıyla ülke ekonomisine bir katkıda bulunuyoruz. palnasyon konusu şu anda henüz bizim ülkemizde bir sektöre dönüşmüş değil. Amerika'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu da arıcılıkla ilgili bir sektörel nitelik taşıyor ama biz de arı zaten doğal olarak e, döllemeyi de gerçekleştiriyor şu anda çok sınırlı üründe ayçiçeği gibi e, bir sektöre olarak yani e, arıcılara para ödenerek e, arının e, dölleme, palinasyon yeteneğinden yararlanıyorlar böyle bir şeyimiz de var ama bu arada birçok çok olumsuz yönümüz maalesef gelişmeye başladı işte bizim asıl dernek olarak e, üzerine gittiğimiz çalıştığımız belki nasıl daha iyisi yapılabilir diye uğraştığımız konu bu bu kadar çok fazla koloninin olması ve bu kadar çok arıların taşınmasının bir bedeli var. Sonuçta arı gelen bir yaratık değil. Buna göre evrimleşmemiş. Yerleşik kolonilerde yaşıyor. Kendisi de doğasında, küçüklerde, ağaç kovuklarında, kaya yarıklarında. Yaşıyor ve buna göre uyum sağlamış, buna göre evrimleşmiş. Biyolojisi, vücudunun yapısı, fizyolojisi, yöredeki bitkilerle doğrudan bağlantılı. Hangi bitkiler olduğu, o bitkilerin polenlerinden, hangi proteinlerin ve hangi enzimlerin geldiğine göre aslında maalesef bugün insanoğlu açısından da aynı sorunu yaşıyoruz. Hepimiz aslında yerel, canlılarız. E, kendi yakın çevremizle uyum sağlamış durumdayız evrim süreci sonunda. Ama bugünkü işte sanayileşme, sanayileşmiş toplum hepimizi yerimizden yüzümüzden koparıp e, bir genel sistemin içine soktuğu için e, bunun zararlarını nasıl bir insan olarak çekiyorsak arı da çekiyor. Nasıl çekiyor? Arı hastalıkları yaygınlaşıyor. E, yerinden ve uyum sağladığı ortamdan koparılan arı e, yaşama gücünü Kaybediyor, zayıflıyor, yaşama gücünü sürdürebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyor bizim tarafımızdan. Bu destekte de çoğu kez onun doğal yapısına çok uygun olmadığı için verim odaklı bir destek olduğu için başka sağlık sorunlarına, hijyen sorunlarına ve verim sorun, kalite sorunlarına yol açıyor. Ve sonuç olarak da hani biz burada gittiğimiz sürece giderek ...çıkamayacağımız bir girdaba doğru... ...sürükleniyoruz. En azından... ...arıcılık açısından bakarsak. Şöyle bir durum var. Hani Bir temel... ...yaklaşım bu. Ee, bütünleşmiş... ...olarak düşündüğümüz bir soruna... ...bütün bir çözüm bulmak mümkün değil. O zaman çözüm çok karmaşık... ...uygulanamaz derecede... ...zor bir hal alabiliyor... ...ve bulamıyoruz da çoğu kez zaten. Biz bunun çözümünü tekrar yerelleşmek... olarak e, düşünüyoruz. Derneğimizin temel felsefesi bu. Her arı kendi florasına uyum sağlamıştır. En güçlü haliyle orada yaşamaktadır. En fazla verimi ve dolayısıyla geçim kaynağını burada sağlayacaktır. Bu yüzden biz bu göçer arıcılığı ülke çapında olmaktan bölgeye yani her arının kendi uyum sağladığı evrimleştiği bölgeyle en azından sınırlı tutup mümkün olduğu kadar yerel, yerleşik, yöresel, bölgesel olarak arıcılığı yapıp hem arının kendi doğasına tekrar dönmesi için ona bir e, olanak sağlamamızı hem de daha fazla verim elde etmemizle ilgili modern arıcılık tekniklerini bu mantıkla nasıl geleneksel arıcılığa entegre edebileceğimizi, ikisinden ortaya çıkan bütünleşik bir modeli nasıl oluşturabileceğimizi çalışıyoruz. Asıl amacımız bu. Evet, ee, yani yerellik arıcılıkta hayati önem taşıyor kesinlikle. Evet, kesinlikle. şimdi e, küçük bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar beraberiz. Be back at Christmas time. In these frozen and silent nights, sometimes in a dream you appear. Outside, under the purple sky. The snow Sparkled Our hearts were singing It felt like Christmas time Two thousand miles It's very far through the snow I'll think of you Wherever you very far The snow's falling down Gets colder Day by day I miss you I can hear people singing It must be Christmas Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Açık Radyo'da 94.9'da Çarık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Bey ile birlikteyiz. Arıları konuşuyoruz. Şamil Bey derneğinizin çok önemli ve kıymetli bir projesi var. Senin de bir kovanın olsun Projesi. Aslında adından da anlaşılıyor ama siz bize projenin kapsamı ve niteliğiyle ilgili bilgi verebilirseniz çok memnun olacağım. Elbette, elbette. Bu işte aslında biraz evvel bahsettiğim arıcılıkla, doğal arıcılıkla ilgili sürecin aslında bir yerde zorunlu bir parçası olarak, zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sahada çalıştığımız arıcıların tümü neredeyse bize e, şu şikayetle geldiler e, biz aslında kendi işimizi biliyoruz doğal arıcılığı, doğru arıcılığı uygun arıcılığı yapmak için zaten bizim temelde bir sorunumuz yok fakat biz maalesef şu andaki e, sektörel durum açısından e, balımızı e, toplam vermek zorundayız toplam verdiğimiz zaman da e, çok fazla kar elde edemiyoruz e, şu anda bunu özellikle vurgulamalıyım şu anda piyasada marketlerde 30-35 lira civarında satılan balının bu seneki toptan alış fiyatı 10 lira, 11 lira civarında. Geçen sene 7 lira, 8 lira civarındaydı. Yani neredeyse bu doğrudan emeği veren aracının elde ettiği kazancın ki bu 7 lira ya da 10 liranın büyük bir bölümü aracının masrafıdır zaten. Aracıya gittiğini, toptancıya gittiğini ve en son olarak da market sahibine gittiğini gösteriyor bize biz şimdi bunları söylediğimizde aracılar bize o yüzden mümkün olduğu kadar fazla ürünü en az masrafla elde etmek gibi endüstriyel tarımın klasik mottosunu bize söylediler <gülüyor> Çaresizliklerini ifade ederek. O zaman biz buna bir çıkış öneremediğimiz sürece söylediğimiz her şeyin aslında saha açısından havada kalacağını hissettik ve bir çıkış yolu açısından da aslında gene, geleneksel olarak bizim çevremizin çok tanıdığı çok bildiği topluluk destekli tarım modeli dediğimiz tüketici destekli tarım modeli dediğimiz ön ödemeli dediğimiz Avrupa'da yıllardan beri uygulanan sistemi arıcılığa uygulamak istedik. Burada direkt doğrudan tüketiciler tabi buna bir de sembolik olarak şehirdeki insanla direkt üreticiyi ve üretim alanını bir araya getirmek için de senin de bir kovanın olsun gibi bir sembolik tanım koymak istedik. Yani tüketiciler Sembolik olarak bir aracının bir kovanını bir dönem için daha ilerisi için ya da kiralıyorlar sembolik olarak. Bundan elde edilecek tahmini bal miktarı üzerinden, kendi talep ettikleri bir bal miktarı üzerinden bir ön ödeme, bir peşin ödeme yapıyorlar. Biz onların isimlerini o aracının kovanının üzerine yazıyoruz. Aracının ismini de bu kovan kiralayanlara kovan sahiplerine bildiriyoruz böylece karşılıklı bir kişisel bağlantı bir tanınma bağlantısı en azından bir soyut mesafe taşıyarak da olsa bir bağlantı yaratmaya çalışıyoruz isterlerse bal sağımı sırasında aralıklara gelebiliyorlar buna para yatıran ödeme yapanlar kovanlarını takip edebiliyorlar arıcılarla doğrudan bağlantı kurabiliyorlar işte bal hasat şenliklerimiz oluyor her yıl onlara katılabiliyorlar gibi bir şeyi hayata geçirmek istedik. Bu gayet de iyi oldu. Katılımcılarımız şu anda mesela bazıları 3. yılını tamamladı bazıları 2. yılında bu yıl yeni katılanlar olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki. Bu şekilde hem biz toplantı karını aracık karını aradan çıkararak üreticiye doğrudan bir gelir sağlamış oluyoruz. Tüketiciye de doğruluğu, uygunluğu, sağlıklılığı, kalitesi garantilenmiş bir bal temin etme, elde etme olanağı sağlıyoruz. Projenin gözü bu. Çok güzel bir proje. Peki bu projeye dahil olmak isteyen kişiler web adresinizden size ulaşıp sizinle iletişim kuruyorlar değil mi? Tabii ki. Şimdi bizim derneğimizin jarik.org.tr diye web sitemiz var. Ee, henüz Facebook sayfamız yok. Ee, bu hı hı. siteden bize ulaşabilirlerse bilgilerimiz orada zaten var. Ee, gerekli ayrıntıları zaten kişisel olarak paylaşıyoruz herkesle e, mail adresleri üzerinden. Hı hı. Ee, buradaki amaç e, çok net yalnız belirtmem gerekiyor. İyi bir ürün pazarlama stratejisi değil buradaki asıl amaç. Ee, buradaki asıl amaç. Bu doğal üretim süreciyle tüketicileri mümkün olduğu kadar bir araya getirmek. Üreticiyi ne? Tüketici arasında bağ kurmaya çalışıyorsunuz kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Hı -hı. Kesinlikle. Hı -hı. Yoksa hani arada bazı iyi niyetli de olsa grupların, arkadaşların, kişilerin şirketlerin yapmaya çalıştığı gibi işte sağlıklı ürün pazarlama sistemi değil. Bu. Evet. Bunu öncelikle belirtmem gerekiyor. Evet. Bunu eleştirdiğim için değil, farkını vurgulamak açısından söylüyorum. Bu Aracılık çünkü direkt e, birebir ilişkiyi gerektiren doğayla bizi buluşturan bir e, süreç bunun içinde olmak hepimizde çok iyi gelecek aslında vurgulamak istediğimiz bu. E, çok güzel bir de sizin e, yakın bir zamanda eğitimleriniz olacak e, o eğitimlerden nasıl haberdar olabiliyoruz? Şimdi bunları biz web sitemizde duyuracağız. Hı hı. Eğitimlerimiz, şimdi şu anda bu projeler kapsamında şöyle çok hoş bir noktaya geldik hep beraber. Muğla için özellikle konuşursak. Gerek Tarım Bakanlığı'nın resmi görevlileri burada arıcılıkla ilgili. Gerek arı yetiştiricileri birliğinden arkadaşlar. Gerek bütün bu süreç boyunca bizim arıcılar, arıcı arkadaşlardan oluşan bir grubumuz hep beraber bu süreçleri artık birlikte yürütüyoruz. Yani bu derneğin salt gönüllü işi olmaktan çıktı. Sektörün de bizzat sahiplendiği bir işe doğru dönüştü artık, sürece doğru dönüştü. Ee, burada işte gerek May yani Muğla İli Arayet İşleri Birliği'nin, gerek bizim derneğimizin, gerek Muğla İli Tarım'ın sürdürdüğü eğitim çalışmaları var, var aracılıkla ilgili. bunlar hep birlikte katılıyoruz zaten. İlgili akademisyenler geliyorlar, e, sahayla ilgili bilgiler veriyorlar, biz doğal aracılık yöntemleriyle ilgili bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bunlar internet sitemizde duyuracağız hepsini. Bu sene Şubat ayı ortası itibariyle başlayacak zaten tekrar. Tamam. Ee, Şamil Bey son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programın sonuna yaklaştık. Çok da güzel bilgiler verdiniz ama son sözü size bırakmak istiyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var ise? Tabii ki. Şimdi aslında şöyle bir şey. Bu önemli bir nokta geldiğimiz. Şimdi yeni bir proje süreci içerisindeyiz. Aslında bu konuda herkesin katkısını bekler durumdayız bir açıdan da. Şimdi Arı e, dedik ya doğayla bütünleşik halinde yaşayan bir canlı ve onu içinde yaşadığı ortamdan izole biçimde almak, <gülüyor> iyileştirmek de mümkün değil. O yüzden e, özellikle e, bizim daha ağırlıklı çalıştığımız Muğla ve Kaz Dağları bölgesinde bir bütüncül havza planı çalışmamız var. E, bu bütüncül havza planı Süreci içerisinde sadece arı değil arı ile ilgili ballı bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler, buranın doğal ürünü olan zeytinlikler, kır bitkileri gibi keçicilik gibi yerel üretimler gibi tüm meyve ve sebze ve tahıl üretimi dahil. Tümünü bir arada ele alan e, tabii ki biz arı açısından bakıyoruz. E, öncelikli olarak onu merkeze yerleştirip ama sonuçta e, doğada hiçbir şey merkezde değil. Hepsi birlikte işliyor. Bunu bu şekilde ortaklaşa e, yönetebileceğimiz, bizim de içinde olduğumuz, özellikle bütün bu bölgeyi bir agroekolojik turizm bölgesi olarak tanımlayabileceğimiz bir proje süreci içerisindeyiz. Hı hı. E, hem buradan da bunun bilgisini vermek Çok isterim güzel. Yani bu Bizim doğamızı herhalde en barışık gelir kaynağımız geçim kaynağımız olabilmeye aday bir şey oldu bu süreç sadece bizim tarafımızdan değil buna dahil olan herkes için bu geçerli bu çok önemli buna herkesin katkısını bekliyoruz bunu hı hı. çok teşekkür ee, ederim programıma konuk olduğunuz için çok değerli bilgiler verdiniz. Evet, arı hayattır. Bugün Çarık Derneği Başkanı ile arıcılığı ve derneğin projelerini konuştuk. Mutlaka web sayfasını ziyaret edin. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.